Allah Teala fi Aziz. Aüze bin Allah in Şeytan Rjeem Bismillahi ve meyallede konu sema ve albasar ve ma fil ve Aziz. Bizi yoktan eden bir katre su iken Ana rahmin hayiz kanıyla, kudret fırçası ile tersim ve bizi bu alemle getiren Allahü Teala Hazretlerine hamdü sena, bizlere hak yola irşad eyleyen, Allah yollarını gösteren, rızayı Hakk'a indiren, bu alemden iman cennetine girdiren, Allah ile seviştirmeye sebep olan peygamberler peygamberi. Sebeb hikati alem, sebeb hikmeti veren Adam olan Hz. Muhammed Aleyhi salatu ve Selatü ve Selatü'nün ve, ve aline ve ehli beytine ve ashabına ve ensarına salatu selam olsun. Dilleriyle Allah'a tevhid etmek lütfene iğren, gönülleriyle Allah'a inanan ve Allah'ı sevenler. Bu aleme gelmekteki gaye ve kitab-ı kerimine bu gayeyi Allah bize açıklamış ve Kur'an ile bize bildirmiştir. Buyurmuştu ki: "Ve ma Biz insanları ve cinnileri yani görünen ve görünmeyen kuvvetleri ancak beni bilip bana ibadet ve taat için halk ettim. Bu dünyaya niye geldim diye sorarsan vazifen Hakk'a kulluk etmek, Allah'ı bilmek. Ve Allah'a ibadet kılmak, kulluk etmeyen, vaziyeten bu. Bu vazifeyi ihmal edenler akıbetinde çok pişman olacaklar. Hele bahsus, bugün tövbe ederim, yarın tövbe ederim diyerek kendini avutanlar ve tövbeye muvaffak olamayanlar. Bunlar çok büyük zarara girmişler ve girdiklerini yakın bir zamanda anlayacaklardır. Fakat Hakk'a kul olanlar ve Allahü Teala Hazretlerine kulluk, abdiyet vazifesini yapanlar da onlar da yakın bir zamanda ne gibi bir nimete malik olduklarını, iki cehana sultan olduklarını onlar da yakın bir zamanda görecekler ve bu nimete ereceklerdir. Aklın başında diyenler bir kendi vücut alemine, kendi vücudunu nazar etmeli, ve ne gibi nimetlere malik olduğunu görecek bir alınayacaktır. dışarı alemi, hariç aleme bakmalı. Bunlar birine ay ayet-i müziye, birine ayat-ı Sabahleyin, perdenin kaldırılması. Allah ve alem, zulmetten sonra nur bulması. Geceler, gündüzler, akşamlar, sabahlar, Hastalıklar ve sıhhatler, yazlar, güzler, baharlar, bunlar aklı başında olan insanlar için büyük ayet ve ibrettir. Bunu alıştırdığımız için önemsemiyoruz. Halbuki çok büyük ayet ibret var. Ayet-i alfakiyeden. Bir lokma ekmeğin senin kursağına düşmesi için 365 erekten geçmek denir. Bir lokma ekmek, bir tek üzüm tanesi, bir zeytin tanesi, bir hardal tanesi, 365 sayfadan geçmek demek zaten korsana inmek için. Tabii bunu böyle iyi bir işitte yalnız dünyaya yemek ve içmek ve gülmek ve oynamak için gelir dinlere bu hesap sorulacaktır. Çünkü genece ne bu hakikaten ötekede soruluyor. Sunna'tu söylemiyor ve iznani naim biz. Kıyamet gününde vermiş olduğumuz nimetlerden sorarız. Vücudunu nerede yıprattın diyecek Allah. Gençliği nerede kocattın? Parayı nereden kazandın ve neye sarf ettin? İşittiğin ilin ile ne amel ettin, ne yaptın? Bu sorular sorulduğu gibi, yaz günü işte içmiş olduğun bir bardak soğuk suyun da hesabı sorulacak. Bunların... Bedelleri ve diyetleri evvelinde besmele, ahirinde Allah'a hamdü sena etmektir. Bunların semeni, bahası, evvelinde besmele, nihayetinde hamdeler. Tabii meşhur işlerde Allah'ın sevmediği, Allah'a hamd işlerin başında besmele çekilmez. İçki besmeğe ile içilmez. Bazı sapıklar bağırır öyle. Allah bizi onlardan etmesin. Hakla... Alay etmiş gibi olurlar. Allah'a amel ettiği şeyi besmele ile yapmak. Besmele'siz oturup kalkma. Her meşhur şeccide besmele çek. Bu Bismillahirrahmanirrahim'de 19 harf vardır. Bu 19 harf, cehennem ve vekil olan de 19 tanedir. Küfar-ı Hakkisar üzerinde musallı olacak Cehennem melekleri 19 tanedir. Kur'an-ı Kerim'den yine Aleyhi Hatice'de Aşar. 19 melek vardır. Bunlar o kadar büyük kuvvetli bir pencereyle milyonlarca insanın atmak kuvvetlerine maliktirler. Allah 19 milyon da hılkınabilirdi. Gözüm yok kadar. Hani nasıl Antakya kavmine Cenab-ı Allah sema ordularından bir ordu göndermedik diyor halak etmek için. اِسْتَا اِذْوِلَهُ مَا اَنزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ جُنْدِهِمْ مِنْ سَمَائِ وَمَا كُنَّا مُنْزِرِهِمْ Manası اِلَّا سَيْ Evet Şems'ten zerre olarak, biz sema ordularından bir ordu göndermedik, bir sayha kafi geldi, Cebrail'in bir sayhası. Bir kere narayı vurdu mu, Milyonlara mahvetmeye kadirdir. Çünkü Cenab-ı Allah Suriye de zümire buyurur, zümire kuvvet sahibi demek, öyle halt etmiş Cenab-ı Allah Celle ve Tekaddes Hazretleri? Efendim Cebrail'e gitmesen, görmüyor musun? Kendini Allah zanneden sapıklara, Cenab-ı Allah ufak bir mikrop gönderiyor, kıvrım kıvrım kıvrandırıyor. Gözle görünmüyor da makinelerde makine Bazen makinelerde hissedemiyor. Hastalar eden bilinmiyor diyor. Kıvrım kıvrım kurandır allah Teala. Allah her şey kadre kayıddır. O 19 melaike saltanat ilahi içindir. Allah'ın ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Görmedin mi gene kavm-i Cenab-ı Allah? Cübir aleyhisselam sabaha karşı geldi, bir pançasını vurdu. 52 şehri birden semaya kaldırdı. O şehirin öten horozlarını, semâ melekleri işittiler, başçağı getirdi. Bir anlık iştir. Kıyamet de böyle olacaktır. Herkes işinde, gücündeyken ama Allah'a mutulmuş. yahut lisanlarda Allah var, kalpte Allah korkusu, Allah sevgisi yok. Böyle de olabilir, mümkün. Çünkü bir adam lisanın Allah der kalbine tasdik etmezse yahut kalbine söylemezse o adam münafık olur. Allah dediğin vakitte de bu hakkın, haktan tekvayı ve hakka muhabbeti kalbinde duyacaksın. Hatta Allah'ın medettiği med müminler, medü müminler, Allah ismini andıkları vakitte vücutları tiken tiken olur. Allah sevgisiyle eldeki ki kareyi kaldırıverdi semaya. Ve o karelerin horozları henüz diyor sabaha karşı gelir azabı ı ilahi. Çünkü kafes zamanıdır. Aşıklar ve sadıklar perdenin refah olduğu vakitte seher vaktinde kalkarlar kel kilo alanlar o vakitinde otururlar o vakit yatarlar namaz, ibadet ve taaat vaktinde uyurlar. Köpekler de öyledir. Sabahında dolaşırlar, sabahtan namaz vakti ki ibadet ve taaat vakti köpekler yatarlar. Köpek hayvanı bahsediyorum yani. Seher vaktini kaçırma. Ya Allah! Sevgililerin sevgililerin sevgisi Hakiki mahkum olan, sevilen Hazreti Allah ile görüşmek istiyorsanız eğer artık Allah ile görüş. 19 melakiye vardır, Aleyhaddis ata aşer. Onları zilimiz 19 melakiyi salat ederiz. Onların bir pancası milyonlarca insanı nara atmaya kadirdir. Öyle yaratmış Allah. Hamereyi açtı öyle. Dört melakiye zorunda kaldırmışlar arşı. Nasıl oldu? Keyifiyle ölçüyor. Efendim nasıl olur diye bana nasıl oluyor sorma. Allah kudretin nasıl oluyor sorulmaz. Görmüyor musun semavatı, ecram Sema semayı yani yıldızlara ayları altında direk mi var? Hava taşıyor görmüyor musun? Allah kadir taşatır havaya da taşatır. Havaya da yükler. Melaikeyi de yükler. Sana da yükler. Sen de kaldırabiliriz. Sana kudreti de verirse. O kadir kayyumdur, kadidir. Sen zayıfsın, ben zayıfdır. Biz açız, o biz günahkarız, o gaffardır, o rahmandır, o rahimdir. 19 harftir, kim ki meşru işlerinde, yani meşru demek gençlerimiz var, anlamıyorlar. Yani Allah elinde müsaade edilmiş işler, mübah olan işler, günahı yok, sebabı yok, günahı yok. Bu işlerde besmele kimse bu 19 azap melekesinin elinden kurtulur, halas olur. 19 harf'tür bu besmele. Yeme Cennat-u Cenab-ı Peygamber miras yediyesi diyor, bir şey gördüm, bir pınar gördüm. Bismillahirrahmanirrahim'in nimlerinden o pınar akıyordu. Birinden bal, birinden süt, birinden su, birinden şarap akıyordu diyor bismillahirrahmanirrahim'in nimlerinde. Şarap denildiği vakitte de dünyadaki seni sekreteren aklını gideren, insanı hayvanlaştıran şaraptan bahsetmiyorum ben. Gözünde pislik olan dünyayı pislik görür. Şarap konuşulduğu vakitte, tarikat-ı aleyhiyyede, tasavvufta, aklına bildiğin apuzolun şarabını getirme sakına. Şarap aşk ilahidir. Cennet hak ile mülakaattır. Masar-ı zat olmaktır. Hazreti Muhammed'in sofrasında bulunmaktan sonra, onun ifadına ürmetten sonra cenneti ben ne yapayım? Mutlaka sofrayı Muhammedte bulunmalı. İltifat-ı Resulullah'a mazhar olmalı. Cuma günleri camiye geliyorsan, daveti ilahi icabetli buraya bulundunsa, Cuma günü cennete inşallah vasıta olursak, ki Allah nasip etsin, cennet mutlakı yerin, müminlerin, Muhammedilerindir. Nasıl Cuma günü Allah'ın davetiyle camiye toplanıyoruz, Cuma gününde Allah'ın daveti vardır cennette müminleri. Onlar rıdvan derler. Herkese ayrı ayrı davetiye gelecek ve davetiyle huzuru izlete davet edileceğiz. Cuma, günleri. Cuma günü camiye gelen bu nimete erecek. Bu ahmak hala beş kuruş kazanacağım diye hatta topladığı parayı yemeye kadir olmayacağı para için Allah'ı hani kıranlar onları üzülsün bağlasınlar. Beş kuruş kazanıyor diye terk ediyor. Cuma'yı terk ediyor. Namazı bu nimeti bu Cuma'yı terk eder. Bedenin dinleniyor. Ruhun saadete eriyor. Kulağın Allah'ın tepsiratıyla zevkleniyor. Gözün cemal görüyor. Huzuru izettesin. Allah seni huzuruna almış, sana itifad ediyor ve hitap ediyor. Bu nimeti beş terk eder. Ve topladığı parayı da yemeden gider ahirete. Mirasçıları parayı yerler, kendisi azabını görür. Bunlar ahmak değil mi? Soruyoruz. Cennetu ı aliyat Recep ayının birinci günü itibaren... Pet-i edilmiştir. Tövbekarlara, tövbe edenlere ve hakkın manfredine koşanlara. Allah. Cenneti efal var, cenneti sıfat var, cenneti zat vardır. Herkesin istidadına göre, hakka kurbiyetine göre bu makamlar kendilerine verilir. Öyle makamlar görüldüğünüz gibi Cennat-ı buradan baktığımız akd Sema'daki nasıl görüyorsak bazı aşkarın makamı öyle yücedir. Bunlar aşk ehlidir.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 Hani Mussolini, hani şu, hani bu siniklikle de söyleyeyim ben sana sayıyı. Biz de geleceğiz, bir zaman gelecek, isimlerimiz verilecek dünyasında, bunun olacak. Sünata gitmekteyiz, huzur elzette doğru. Bu şarap ilahi, burada içmeyecek misin yani? Setiler mi misin? Allah'ın aşkıyla bir hoş olmayacak mısın? Haramdan, helal, haramdan kaçırmayacak mısın? Helala koşmayacak mısın?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 Bunlar kainatı dolaşırlar. Nerede bir zikir meclisi görürlerse o mecliste toplanırlar. Ve birbirlerini çağırırlar. Helim bu helim bu geliniz geliniz buraya diye. O aşıklarla hakkın arasındaki bulunan muhabbetullahı görürler ama o aşk o bir sırdır. Kimse tarafından keşif Hak ile kul bilir onu. Allah bilir devruçların halini. Allah bilir aşıkların halini. Allah bilir salihlerin halini, Allah bilir sadıkların halini Hallendin mi? Evet. Sonra melekler yerine dönerler, makamlarına dönerler. Allah'ı zülceler ve tekad-ı hatırı sorar meleklere. Neredeydiniz meleklerim? Ya Rabbi sana artta, dünyada ve semada gizli bir şey yoktur, nerede olduğunu biliyorsun. cenab bak Hak ki, ey meleklerim biliyorum ama konuşalım ki kullarım işitsinler. Zikir meclisindeydik, Kur'an meclisindeydik, salihler, aşıklar meclisindeydik. Ne yapıyorlardı salihler? Yarabbi seni zikrediyorlardı. E, Mi azeren hakkı zikreden aşıkların vücudu tiken tiken olur, gözleri yaşarır, kalbi sürura eder, kalbi mesul olur. Zikrullah çünkü her derde şifadır, her derde devadır. Peki bu zikri yönlerinden ne işin yapıyorlarmış? Evet. Ya Rabbi sana aşıklarmış. Efendim kul hakkı aşık olabilir mi? Kul bir kateremeniden halk olunmuştur. Su parçası Allahü Teala araz değildir, cisim değildir. Efendim nasıl olur da kul hakkı aşık olur? Ha, bu aşkın meselesi çok ince konuştum, sordum size soruyu. Cevap edelim, geçmeyelim. Evvela Allah kula talih olur. Kulu severse huzurunu alır. Bu zahir kısmında insan camiye gitti namaz kıldı Şu, bu zahir kısmı kulun görüştüğü. Mane aleminde Allah kulu sevmeyince kulu huzuruna almaz. Allah, Efendi kazandığın para halaldan mı kazandın haramdan nasıl bileceksin? Sana bir milyar vereceğim. Kazandığın para halal mı haram mı? Sarf ettiğin yere bakacaksın. Nereye sarf ediyorsun parayı? Parayı sefahata sarf ediyorsan bil ki haramdan kazandın parayı. Hayra sarf ediyorsan bil ki helaldan kazandın parayı. Cuma günü camiye geldin, namaz kıldın, bu cuma namazın benim kabul oldu mu olmadın, bunu nereden bileceksin? Cuma'dan evvel gelip camiye geldin, namazı kıldın, dışarı çıktın ve bir sürü ona bir sefaya vasıl olduğunda bil ki cuman kabul oldu. Ha, Allah beni seviyor mu? İyi dinle. Kulağını benden yana ver. Allah beni seviyor mu? Resulullah'ın bana muhabbeti var mı dersen yaptığın efali harekata bak. Ondan bileceksin. Eğer salihlere berabersen İlaike en amallahu aleyhi inne medine ve siddikina beşhedayr'is salihin ve hasun ilayhi refika. Yaptığın efali hareket, şüle hayfali ise eğer bil ki Resulullah seviyor seni. Sen pazıçılarla berabersen evâmiri ilahiyesine aykırı ediyorsan Allah'a hem verdiği emirlere kıymet vermiyorsan, bilgi se sevilmiyorsun. Çünkü sevilmenin şartları var. Bak söylüyor. habib Muhammed söyle onlara sallallahu aleyhi ve sellem, قُلْ اِمْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَا فَتَّب۪ينُ اُحِكُمْ Resulullah'a tabi olursan, onun gittiği yoldan gidersen Allah seni sever. Allah kafirleri sevmez, fasıkları sevmez. Konuş aklını başına al. Ömür gelip geçicidir, suratla gelip geçicidir. Ha, melekler... Ey meleklerim, ne bekliyorlarmış benden? Yarabbi, bir kısmı muğaffetini istiyor senin, affını istiyor. Hata etmiş, nefsine isyan etmiş, nefsine zulmeylemiş, sonra aklı başına gelmiş, yaptığına nadim olmuş, tövbe ediyor. Tövbe, affı bekliyor senden. Her gece münadini iddia ediyor, Duyduğun var mı? Tövbeden yok mu? Tövbesini kabul ederim. Bizden isteyen yok mu verelim diyor Allah. Bak Recep'a indesin, Şaban'a indesin. Recep, Şaban, Ramazan bunlar birbiri üzerine gelmiş. Rahmet aylarıdır. Her akşam bağlıyor bu. Tövbeden yok mu tövbesini kabul edelim. Bizden isteyen yok mu verelim. Cennet isteyen yok mu cennet bahşedelim. Ama biz duymuyoruz kulaklarımız sağır bizim. Gaflet pamuğunu kulağımıza tutkınmışlar. Duymuyoruz bu kelamları. Kulak vermiyoruz, aldırdığımız yoktur. Biz aldanmışız beş kuruşun peşine, beş kuruşun peşine yani. Değersiz şeylerin peşinden koşuyoruz. Pazara çıkmışız, ne buldukça çuvalı dolduruyoruz. Yakında o çuval bizim sırtımıza yüklenecek ve bizi amel sandığına götürecekler. Amel sandığı nereye biliyor musun neresi olduğunu, başımda kalacaksın? Kabir, kabir. Allah'ın vakit çuvala ne doldurduğunu göreceksin. Yılan mı, çıyan mı doldurdun yoksa cevahirler mi doldurdun? Buradan alınıyor bunlar. Ahirette yok. Burada var. Cennetin miftahı burada. Cehennemin azabı da buradan alınır. Ateşi de buradan alınır. Ya Rabbi onlar cennet mi? mi görmüşler mi? Görmemişler Ya Rabbi. E, peki nereden cenneti mi istiyorlar benim? Muhbir-i sadık olan Sultan-ı Enbiya Rahmetelli Alemin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş onlara. Ya Sonra seni istiyorlar Ya Rabbi'yi bir kısma. Çünkü herkes rahatı ve doğru. Sofalara cennet, aşıklara gider var. Kimi Cenab-ı Hakk'ın cemalini istiyor, kimi cennet ediyor, kimi mahvuru Kimi rıza Rahman bekliyor. Ya Rabbi, bazı senin sana aşık olmuş, seni istiyorlar dediği vakitte. Onlar beni görmüşler mi? Görmemişler Ya Rabbi. Görmedikleri halde beni zikrederek tüyleri tiken tiken oluyor. Gözleri yaş dökiyor. Kalpleri benim aşkımla yanıyor. Ya beni görselerdi? onlara sakladı? sakladın. Malime Miraç'ta Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah keyfiyeti bizce meçhul, Allah cemali olarak altı cehetten münezze olarak cemali, bahkemalini Hazret-i Muhammed'e göstermiştir. Allah Allah. Ki Cenab-ı Peygamber onu istedi, Yarabbi bana gösterdiği gibi cemalinde beni ümmetime de istiyorum. Onu da kabul etti Cenab-ı Celle ve Tekaddes Hazretleri. Ya beni görselerdi. Yine ben korkuyorlarmış senin azabından Yarabbi Celalinden. Onlar benim ce cehennemi mi, celalimi, azabımı görmüşler mi, kahrımı görmüşler ya Rabbi. Kim söylemiş, haber vermiş. Yine muhbir sadık olan Muhammed Aleykissalatü Vesselam. Ya görselerdi ne yapacaklardı acaba? Ya Rabbi o zikir meclislerinde, senin zikirlerinle beraber başkaları da oturuyordu ama zikre iştirak etmiyorlardı onlar, seyrediyorlardı zahirleri. Onlar hakkında muamele nedir? O benden korkanları, narımdan çekinenleri. Benim kahrımdan korkarak ağlayanlara affettiğim gibi onları da onlara bağışladı. Allah, Allah, Bak görüyorsun ya, zahitlerle, müminlerle, muhsinlerle beraber olursan onlarla beraber muamele görürsün. Allah, Allah. Ne gibi? Bu alemde de öyledir. Esrar keş kardeşine git, esrar da i̇şte polis gelirse seni de götürür beraberinde. Ama iyi yer arasına gir, otur, sana aynı iyi muamelesi yaparlar. Allah de böyledir. Dünya yüzünde kendinize iyi ahbaplar seçiniz. Kötü arkadaşları kendinize yük etmeyin. Boşuna ölü taşımayın kainatta. Size Allah'a götüren, birli takvaya çağıran, aşka davet eden, cennet yollarını gösterenlerin peşinden gidiniz. Nefislerine kulu kurban olmuş, nefsinin eşeği, şehvetin uşağı olmuş öyle kimselere tabi olmayınız. İşte Hüvellezi, hüvellezi, kul hüvellezi, hüvellezi o Allah ki, kaderi kayıp, semavatı bir gayrı ahmedin, direksi sağlık etti. Ardı altımıza döşedi. Milyonlarca yıldızları direksiz ve dayanaksız semada çevirdi, döndürdü. Yağmurlar yağdırdı, bize türlü türlü nimetler ihsanı inayetliyordu, görmüyor musun? Bir tencerenin içerisinde yemek pişerse, aynı yemek aynı lezzeti verir. Bir bahçeyi tencere farzıyla içindeki bulunan, Mesru adı bir gör, üzümün tadından hafıratların yapışıyor, biberin acısından dudakların yanıyor. Nasıl oluyor bu? Bunlara bak rengarenk, lezzetleri ayrı ayrı, tatları ayrı ayrı, istar, inayet buyurdu. Senin için verildi bunlar. Ama kulluğunu bilmezsen bunun hesabı sorulacak. Bıraksan arad hesaba gitmeden evvel, şükrü eda edilmeyen nimetler insanların elinden alınır. Hürriyetinin kadri kıymetini bilmiyorsan, Allah hürriyeti elinden alır. Servetinin kadri kıymetini bilmiyorsan Allah servetin elinden alır. İman ve İslam'ının kadri kıymetini bilmiyorsan iman ve İslam elinden gider. Evet, en büyük felaket de budur. Evvela Allah seni belalara, bedbelara kılar. Böyle yapanları yani. Amelleri tebliğ eder. Suret-i hakikatte hayvan olur. Kimi maymun, kimi domuz, kimi akrep, kimi yılan olur. Zahirde insan görünür. En büyük belada putlara taptırır. Haberdi tagutlara en nihayetinde sonunda. Sonra arada imanının içerisinde imanını alır, içerisinde imanlısı kabul olarak nara olunur. Allah her şeye kadir kayyumdur. Rabbimizdir. Onu zikreden o zikadar ona yürüyerek gidene o koşarak gelir. Ondan isteyeni o mahrum etmez. O semavata da ardı sığmamıştır fakat müminin kalbine sığmıştır. Sana senden yakındır, sen ona uzaksın. Yaklaşmaya çalış. Abdiyet ve mağmuriyeti pekâne kâbe kavseyin sırrına irmeye uğraş. Ömrünü havaya havaya verme. Yani ömrünü boşa verme. Ömür ki zümrütlerin kaybolsa eline geçmek ihtimali vardır. Bir dakikalık ömrünü kaybettiğin milyonları versem eline bir daha geçmenin ihtimali yoktur. Allah'a kasem ederim ki gene kitabullahı ham beyan bir dere. <gülüyor> geldiği vakta yanımıza ki yakın bir zamanda sana da bana gelecektir bu ve bana sana gelecektir. Bir dakikalık, bir dakikalık kendisinden mühred isteyeceğiz. Bırak beni, bir dakika, bir parça. Bir kere daha Allah diyeyim. Allah. Müsaade edilmeyecektir. Ama aşık ve sadıklara, Allah'ın sevgili abitlerine, onlara edeben girecek, hakkın selamını getirecektir. <gülüyor> Melek-ül Mehd, Ezra'yı yani. Ey aşık ı sadık, hakkın sana selam var, ne istiyorsun, sana ne muamele göreyim diye. Okul kulu diyecek ki ben Hakk'a aşıkım. Hemen gel işini gör. Bu dağdağlı dünyaya yeleği atalım artık. Sıkıntılar geride kalsın, kederler. Beni sevdiğim Rabbime Mustafa'fettir. İşte aşklar için ölüm babında Mustafa'fı cemal varlıkları budur. Hakk'a mülakat vardır. Hani şöyle haberi vereyim sana. Kafire mühret yoktur. İzaca ecelü na saatin mele esteklimu. Bir hükümdar geliyormuş. Söylemeden geçmeyeceğiz. Oldu. Allah, Allah. Belki siz terlediniz ama ben de terledim. Allah razı olsun. Zalim hükümdar geliyor vaktiyle, önüne bir zat çıkmış, üstü başı eskice, ona öyle görünmüş yani. Dur demiş, hükümdar demiş, çekil önünden. Şimdi kadar ateşim seni yapmasın, hak etmesin. Çekil önünden git. Yok yok, sen beni önünden çekmeye kadir değilsin, ordun da beni senin önünden çekemez. Yani benim elimden seni kurtaramaz. Sen kimsenin, ben melekülmedin, iyice hükümdar çiftirmeyi başlamış. Ne istiyorsun? Hakk'ın emri var şimdi seni onu kapsatacağım ama mühret sarayıma gidip basketimi yapayım olmaz dedi. Yani. Bir kere Allah diyeyim ya olmaz. Aynen. Düştü alttan aşağı öldü dediler götürdüler. Yine aynı Melih aynı gün bir pazar yerinde Hakk'a kulluğunu etmiş, kulluğun kadri kıymetini bilmiş. Hakk ile sevişmiş buluşmuş zata dünyanına gitti, omzuna dokundu. Kimsiniz buyurun dedi. Ben dedi Allah'ın sana selamı var Celle Celal Hazretlerinin. Ben onun melekül mevdiyim yani Ezrail Selam'ım. Hak Teala buyuruyor ki o sor. İstersen sana mühlet vereceğim, bırakacağım seni yani dünyada. Bir müddet daha kalacaksın. Yok yok yok hemen gel vazifeni gör. Ben günlerden beri, senelerden beri gece gündüz Hak'ka mülakatı istiyorum. Benim arzum isteğim budur. Yalnız sana şu isteğim var senden. Müminin miracı namazdır. Ben namaza durayım, namaz da ruhum kalacak. Bir anlatabiliyor muyum Müslümanlar? Efendiler bu geliştir. Bu gelici gelecek. Mamur, mamur evler haraba dönecektir. Tahtlar, makamlar elden alınacaktır. Yavrular yetim kalacaktır. Bunu hiç adından çıkarma. Bunu çıkarmasan bir ölüme vakit Allah'a yaklaşacaksın. Ölüm korkusu yani. Ölüm katiledir. Hayvanadır. Aşıklar ölmez. Aşıkları ebedi haydırlar. Çünkü onlar ölmeden ölmüşlerdir. Ölmeden evvel ölenler ölmezler olurlar. Onlar için babu, ı Mevte, Mustafa musat Cemal vardır. Ve aguş Muhammedi vardır. Ya Rabbi inşallah aynı acizden duracaktık. Bu kadar nasip oldu. Ya, ya Rabbi biz buraya toplandık sen davet etmesen biz buraya gelemezdik. Bizi haneme kabul etmezsen biz senin haline olamazdık. Eyvallah. Huzurunu almasan senin huzurunda bulunamazdık. Bizi buradan boş çevirme. Amin. Bahuz ehl-i islamı şad eyle. Ehl-i islamı tevhid yolunda hürnü orayla. Amin. Aramızdaki nefreti, Amin. adaveti, düşmanlığı gider. Amin. Düşünmeye layık Tevfikli akıl var ya Rabbi. Ne yaptığımızı bilelim ya Rabbi. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ne yaptığımızı bilelim ya Rabbi. Tevfikli bir akıl ihsan et. Aramızdaki adaveti, kötülüğü kaldır. Biz La İlahe İllallah Muhammed Resulullah diyen müminlere seni tevhid eder. Muhammed'e görür verdik. Bizi bu nur ile münevver kıl. Hem dünyamızı muattar hem ahademizi. Tabii direyle abi vallahi billahi Allahu Taala selam neydi